Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Ya buradan kaçan bir mağdur oktay demirci stüdyomuzda hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk günaydın. Macera dolu bir gündü. Ne yaptınız, ne ettiniz, nasıl çıktınız evden? Nasıl? Heyecan heyecan dolu dakikalarla geldim. Park yerinden buraya yürürken neler yaşadınız biraz anlatır mısınız? Sadece park yerinden buraya yürümek değil biliyorsun ee, sen de öyle aslında. E, gelirken e, Yani çetinemeç üzerinden geliyoruz Biz bakayım dur bakayım 1-2-3 3 e, üç, üç tane alt geçit Geçiyoruz toplamda Hakikaten korktum ben Çetinemeçte çünkü su üstünde gidiyordum ben Ve daha önce Dalgıçların insanları kurtardığı Alt geçite yaklaştığımı biliyorum. Sen de oldu değil mi acaba? o korku e, Bu dakika itibariyle Oralarda bir şey yok ama e, hemen o Çetin sonra 100. yıla giriyorsun ya Oradan bilmiyorum yolu geçen dinleyicilerimiz var mı bilmiyorum ama Dümdüz bir yol Resmen mucize gibi Ege Ankara'da Yani orada mesela çok yoğun bir e, su var hı hı. Orada bir iki araçın da kaldığını ben gördüm Tabi yani araçlar için de kolay değil Evet Ankara'da yani... ehliyet alacakların yüzme de bilmesi gerekiyor Hakikaten böyle havalarda bir kez daha ortaya çıkıyor Ne alakası var diyenler Çıksınlar bir dursunlar yağmurda hmm. Kolay değil e, Heyecan dolu Adrenalin dolu dakikalarla yolculuk yapma şansı var. Ve hakikaten evet. kapkara bir gökyüzün altında şakır şakır yağmurlar yağıyor sevgili dinleyiciler. Duracak mı? Bahar dediğimiz şeyi zaten ıskaladık. Onu hiç görmedik ama evet. belki de yaz denen mevsimin ufak bir kıvılcımını görebiliriz önümüzdeki aylarda. Buyurun efendim. Hadi bakalım senin nasıl geçti güzel geçti mi? Macera doluydu. Oktay her saniyesi macerayla dolu bir hayat. Şey mi oldu böyle korku dolu dakikalar geçti mi yoksa sadece böyle bir heyecanla beraber e, neşe mi oldu? Bu bana mı yağıyor acaba dedim ben bir sen, an. Ha, sen şahsını düşünüyorsun. Sonra baktım yani. herkese yağmur yormuş o kadar yani. Ona hmm. karşı yapılan bir Dün gece yağın yağmuru ben gördüm. Kızı duşa sokmuştum ben. Gece dörtte mi? Yok şeyde. Gerçi saat, akşam saatlerinde akşam de, de tabii saatlerinde yağ yağdı da. Banyoda da öyle akıyordu su. Yani belki dışarıda daha da bol ve daha güzel akıyor olabilir. Sıcak değildir belki ama hakikaten de ki... ya yani bu bir yerde dönüyor galiba. Bu belediyenin böyle fışkiyeleri var ya. Hı hı. Oradaki devir daim sistemi olması lazım. Bu kadar su nereden geldi? Dünyanın başka yerlerinde ihtiyaç duyulmuyor mu bu suya? Biraz da oralara yağsa ya Baby diye isim geldi. Evet yani demek ki sizin evin içinden e, dışarısı görünüyor. Dışarısı evet. görünüyor. Yani musluktan akan su eğer yağmur gibi yağıyorsa demek ki ev ne yapmış? Doğaya uyum sağlamış. O yüzden e, bir kere daha taşındığınız için sizi tebrik ediyorum. Ege çok teşekkürler. Hmm, bir arkadaşımız daha vardı. Bizim o galiba selde sulara kapıldı. Sele, kapıldı. sele kapıldı. Çok değerli bir radyocu, çok değerli bir dostu maalesef. Kendisini damla damla seyret. seyrettik. Sevgili dinciler biz onu Cuma günü eski radyoci olacak diye düşünüyorduk. Maalesef, Maalesef bugün erken davrandı. Bize bir şaka daha yaptı. Erken oldu vedası ee, ama hiç belli olmaz belki de yüzerek. Çünkü failin yüzmesi iyidir. Hem yüzmesi iyidir hem de hayatta kalma dürtüleri kuvvetlidir. Gerekirse yüzden... bağırarak suyun içinden çıkar. Evet, kişiselleştirir meseleyi. Nasıl Rambo suyun içinden öyle çıkıyordu? Aa doğru. Bir de Rambo, bir de de çamurun içinde gözlerini açıp çıkması var. Tamamen hayır. O tamamen hayır. <gülüyor> Rambo 1 de miydi o suyun içinden çıkması? Rambo 2 de okla çıkması mı? neyle çıkması mı? Ok. Ha bir de okla çıkıyordu. Tabii. Rambo 2. Yok bir de şeyi, eline şeyi sarıp silahla şey dediğim... E, ha tamam o da Rambo 2. Şarjör. Ee, şarjör mi? mi? Neyse işte onları sarıp... Hep bunlar Rambo 2. O da mı? Aynı filmde iki sefer mi suyun içinden çıktı? Nasıl nasıl bir film ya o? Rambo 1 hep sularda geçiyor. Yani Rambo 2 hep sularda. Rambo 1 mağaza, mağara Mağazada. içinde. <gülüyor> Ram... Rambo'nun gömlek alma macerasından sonra mağaraya giriyor. Ee, Rambo 1'de dağa kaçıyor, dağdan iniyor sonra. Evet Rambo 2'de de su altında. Vietnam. Diyetamda. Tekneler, şelaleler, çünkü... bombalı okra, adam patlatmalar bunlar hayattan en çok ders aldığımız filmlerden biri. Evet hepimiz birer e, rambo olabilir. Tabii ki silahsız yani silah. Silahsız gönül ramboları. Yok. Gönül ramboları çünkü o şekilde bir e, şartlar o şekilde uygun. O şekilde diyoruz. Bu şekil diyoruz. Oktay Bey biraz reklam dinleyelim. Reklamların ardından devam edelim. Buyursunlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Ama zaten kapalı yağmur yağmur yağmur bir de Oktay'ın seçtiği şarkılarla damardan ve kafadan kopuyoruz. Buyursunlar efendim hoş geldiniz. Ben hemen söyleyecektim Oktay'ın seçtiği şarkılar mı? Çünkü Oktay'ın bir playlisti geçtiğimiz günlerde özel bir yerde yayınlandı. Özel bir müzik şeyinde. Evet, özel bir müzik sitesinde. şeyinde internet sitesinde yayınlandı. Israrla evet. isteğiniz efendim. Hakikaten de. Damar damar damar damar üstüne biner öyle söyleyeyim. Bu arada Modern sabahların sondan üçüncü programı Oktay Demirci'nin hatırlatmasan olmaz edecek. bir hatırlatmasan olmaz aklından çıkmıştı <gülüyor> vallahi aklından çıkmıştı ya hay Allah çünkü, ya. şu yağmurlar hakikaten zihnimi bile temizledi ya arkadaş bir şey söyleyeceğim hakikaten günlerdir sesimi çıkarasım yok bir bu, şey bah, istediğin gibi konuş i̇stediğin hakikaten gibi konuş bir de ıslak geldin sen abi, bu ne ya Dinleyince, bu ne abi biz o tepkiyi az önce e, doyasıya yaşadık vallahi kaldık. doyasıya yaşadık senin de hakkın var hakkım ya ben de bir hür irademle yaşamak istiyorum ya bu ne arkadaş ya? Bu artık bu yangın olmaz artık. Bu ikili bu, bu, bu son desen bu değil. Biçimi değil bu. Bu bir bir şey bunu ben tanımlayamıyorum. Bu bir, bir zulüm mu? Hayat biçimi desen o da değil. Vallahi arkadaş ya. Yaş yani evet. biçimi hayat biçimi. Barajın besini ağzını alan, bu yaz o mis gibi sular içerisinde takılıyoruz diyen lütfen karşıma geçip konuşmasın rica ediyorum ya. Tamam bak Yasin belli orada. Bereket ve... yağıyor falan ya. diyeni bırak bereketin altına bir saat dursun bakalım. Belli oranda yağmasına ben de sesimi çıkarmam. Ya arkadaş bu nedir ama ya? Kurban olayım ya. Yemin ediyorum yani Birleşik Krallık bugün bize bize özeniyor ya. Yemin ediyorum bize özeniyor ya. Bir İngilizle konuştum ben geçen gün dükkânda. İngilizliğimi diyor. Ankara'da yaşadım. Ya vallahi Ya Ankara'da doğdum. Doğdum dedi. Doydum. doydum. Zaten Yağmura nerede doğdun? Doğdu. Nerede doğdun? Ya buzdum, zotum, kudum, kudum, kudum, kudum ya. People heyecanından herhalde laf e, biraz hızlı geçti ama anlaşılmıştır diye tahmin ediyorum ben de. Bravo, çok teşekkür ederiz diyoruz. Hatta hemen gündeminiz sanki böyle kallavi bir gündemeniz vardı onu verirsiniz var. Madem şey, yani madem hava böyle, gecenin saat dördünde ışıklar içinde uyandık. Çünkü genelde ışıklar içinde yatılır. Uyun, ha o da ayrı bak. Şimdi şakır şakır yağıyor. Zaten gürültülü ya. Sessiz sessiz yasın olan bir şey. Hem şakır şakır hem gümbür gümbür. Şov yapa yapa. Kime neyin şeyini yapıyorsun? işte şey. bu tam bir senfoni. Ege'ciğim. Senfoni dediğim evi... gökyüzü senfonisi bu. sen Hayır Selin'e nasıl açık. indirdin mevsimler şeridini. Ne koyacağız? Ne yapacağız? Sizin evde mevsimler şeridi vardı değil mi? Var. var. Tabii benim sırtımda dövme olarak var. Ha sırtında mıydı? Hı hı. E, sen evde olmadığın zaman Alin takıldıkları doğ... zaman nereye bakıyorlar? Ali'nin doğduğu gün sırtıma donu dövmesini yaptırdım. Bazen böyle açıp sırtımı bir şey yapıyorum. Bakın mevsimler. Yataydan mı yaptırdın yoksa dikeyden mi? Dikeyden. Omuzların evet. geniş ya benim. Senin omuzların geniş evet de sığdım yani. Yere canlısı. paralel yapmış canım işte. Sadece mevsimler şeridi mi? Tarih şeridi de var mı? Tarih şeridinde. Yeni çağ, yakın çağ, orta çağ falan Hepsini Fıstık. yaptım da. Yaptın hı. mı? Hı hı. Çilalı taş, Tam milalı taş. Tamam omurcamın şey geliyor. İstanbul'un fethi geliyor. Hiç görmedik bize. Böyle hiç bazen mi? eğilirken bakmıyor musunuz bana? Hiç. Bazen çatal, çok. Çatal arasından. Onun, onun biraz üstü. üstünde. <gülüyor> ha işte ben çatalı yaptık. Ben bazen böyle. Eğildiğinde hafif. Nereye baktığın değil ne gördüğün önemli değil. Sevgili bu küçük menkıbemizden ortaya çıktı. <gülüyor> Menkıb! <gülüyor> Buyurun efendim. Yok olma hızı 100 kat arttı. Eyvallah. Yok olma hızı 100 kat arttı. Neyin yok olma hızı diye mi soracaksın? Oo, neyin yok olma hızı olabilir? Neyin yok olma hızı? Neyin yok olma hızı olabilir? İnsanın yeryüzündeki yaşamı domine etmeye başlamasıyla diğer canlı türleri yavaş yavaş yani, roketliyor. Roket Ama sanki hepsi insan yüzünden ölüyor. Baksana şu yağmurda kimler kimler telef oldu kim bilir. Canım Ege sen de yani bizim yüzümüzden tabii bu yağmurlarda bizden ötürü bu yağmurlarda bizden ötürü yani bizim sayımızda yaşayan da çok hayvan var. Ne mesela evde panda besli, panda kedi evde seferber olduk yaşatmak için. E, Bak tamam. şeyden fosillerden canlı birkaç tane DNA bulmuşlar. Belki dinozorları tekrar yaşatacağız. Yapmayan... Biz mi öldürdük dinozorları? Evet, 65 oldu. milyon yıl Dünya üstünde hüküm sürmüş çeşit çeşit hayvan daha ortada insanın iyisi yokken gittiler yani bu, bu biraz mukadderat yani evet abi, Oktay yani o sen kadar de... da insan, hayır cuma günü program yapamayacağız o yüzden mukadderat şeyini konuşamayacağız belki ama... az önce menkıbe konuslu <gülüyor> Geçti zaten evet yani ee, ne varsa dökeceğiz tabii teyinizde. bugün artık dökeceğiz bugün ne günlerden salı salı rahat sonuçta e, salı günü de makbul bir, makbul, makbul bir gün diye düşünüyorum ama yani panda için söylemiş bunu yine uzmanlar. Yok olma hızı Abi, pandayı yiyen yok. Avlaya ben hiç Ay, görmedim e şey gördüm, böyle. Yerde çi... panda postu üstünde çin eredi gördüm hiç eden. öyle deme. Başka ülkelerde vallahi hakikaten çeşit çeşit çeşit çeşit insan var dünya üzerinde. Ya var şimdi bu köpek yiyenler falan filan çok tepki topladı da, Hı -hı. nüfus olarak bakınca, istatistik olarak bakınca şey... her 6 insandan biri köpek yiyor gibi bir şey de çıkıyor ortaya. Yani Çin... şimdi olarak on, onu söylüyorum zaten şimdi bu pandalar nerede yaşıyordu? Çin'de. Ee, teşekkür ederim. Ben hiç yediklerini düşünmüyorum. Ha, abi. Gerçi hani mesela şey. Doyduğu, suyu... ha? doyduğu yerde. Doyduğu yerde, yerde yaşıyor evet, pandalar. Doyduğu yerde yaşıyor da yani bana her şeyin de Çin'de yok oluyor olması da bana biraz enteresan geldi. O gelsin. da doğru. Yani, bu, ya böyle Çin bir şey. Çin nasıl bir ülke? iyi iyi büyük. Geniş Kalab bir ülke. Kalabalık büyük. Kalabalık. kalabalık. Hep sofrası. kalabalıktı bunlar. E, hep sofraları zaman... kuruyorlar, hep beraber yiyorlar hep... Demek ki insan hakikaten domine ediyormuş. Yani. En son işte ne bileyim bir dana yiyorlar, köfteleri yiyorlar falan bir şey kalmadı. daha sofra kalabalık. Sonradan gelenler var. Ne yapalım? Orada yüzüne kestirdiği mesela en başta Artıkları verdiği köpeği gözüne kestiyor Bir yarım saat müsaade edin falan diyor Öyle mi oluyor bilmiyorum nasıl Biliyorsunuz oldu tavuğun göğsünün yenmediği Tek ülke Çin'mişti Aa, Tavuk göğsünü yemiyorlar mı, daha önce da mı kullanıyorlar sadece? Tavuğun yenmeyen tek kısmı Daha doğrusu göğüsmüştü Yeme Çin'de Onu ye Köpeği yiyene kadar ilk önce bir tavuktan başla ya. Hazır kestiğin tavuktan başla Hayır, Her şeyini yiyorlar canım tavuğu göğüsünü de yiyemiyoruz. Nasıl geliyor tabii. mu diyor? Tabii yani. Onlar da derisi ve gerisi diye. Parmakları, efendim işte ay, şeyleri, Sabah falan, sabah falan, valla asabın bozulur. Yani gibi. hiç dert etmeyelim. Yarın öbür gün, insanın nesli tükendiğinde bakalım bu hayvanlar dünyada çok güzel. Ay insansız çok tatlı yaşıyoruz mu diyecekler. Valla bilmiyorum da valla sonra yiyecek bir şey bulamadıklarında valla birbirlerini yine birbirlerini mi, yemeye başlar. Birbirini bizden başlarlar. Kaç şey defa gibi. o belgeselde seyretim yazık antilop tam su içmeye iniyor vahş diye timsah çıkıyor. O timsahın içinde insan O galiba insan tek görüntü mı? ya. O galiba tek görüntü. Yani benim de Yok bu... yok timsahlar birbirine benziyor diye sana tek görüntü gibi geliyor Fahir ama antiloplar da benziyor. Ya arkadaş hep sürekli Gözümler. aynı sahnemi? Aynı benim gözümün önündeki sahnede antilop böyle eğiliyor kafacığını, hafiften hmm. eğiliyor. Bu laps diye çıkıyor böyle yandan bir şey yapıyor. Hatta, Boynuna şey yapıyor değil mi? He, yapıyor. Boynuna şey yapıyor böyle laps diye alıyor. Hep aynı görüntü yani. zıplayan timsah gördünüz mü? Gördüm görmez miyim? 4-5 metre zıplıyormuş timsahlar ya. 7-8 metre tabii. Çok tabi rahatsız dedim. eden bir şey oldu. Kuyruğun, kuyruğunu kuyruğundan kuvvet alarak e, böyle 4 metre zıplayan. Kuyruğuna güveniyor diyorsun? Kuyruğuna güveniyor ve e, anladığım kadarıyla o güveni de boşa çıkarmıyor kuyruğu hayvanın. Hayvan dedim özür dilerim. Arkadaş ben, ben de, ha, bende, ayının, bende de öyle şey olsa. Ne, ne amaçla yapıyor bunu? Ne amaçla Coşkuyla yapayım? aman ne kadar çok güzel bir gün falan diye öyle neşeyle zıplamıyor. Antilop yiyeceğim diye. Yarasa. Ay onu da yemesin artık yemesin, ya. Yemesin evet yani. Hakikaten Nefes'in ne dişinin kovuğuna gitmez. Valla yani. Allah'tan hani son 3 şeyindeyiz de, yoksa hani... Ağır konuşacaktım. Ağır, ağır konuşacaktım da yemin ediyorum yani. Her şeyi bitirdim Bir yara mı kaldı be? Leylek kaldı demiş. <gülüyor> Allah Allah ya. <gülüyor> leylek yemedim dedim. Bütün ne tuşları yedim, bir leylek Yunus kaldı. da mesela sıçrıyor. Neden? Zevki sefadan sıçrıyor. Balina sıçrıyor. Ne yapıyor? Neşveden Zevki... zıplıyor. Neşveden sıçrıyor. Bir görsellik Ceylan. bir şey. Ceylan. Z zıplıyor sıçrıyor. Neden? Neşveden. Ya Neşveden Şekirce. ya kaçmak için. Ha. Ama yani bu... Sıçrıyor sen bir şey olmalı. Bu sıçramanın bir neşvesi olmalı. Sıçramasın yarım saat beklesin orada başka hayvan yakalasın. Allah Allah ya. Aa evet ya. Bak doğru dinleyicimiz sormuş. Ne? Ee, Aziz Pastafaryan. Demiş ki programın başını kaçırdım. Bugünün rengi belirlendi mi? Bugünün rengi Oktay Bey belirleyecek. Ben Bugünün evet, rengi doğru, ne? Bugünün rengi dışarıya uyumlu olması gerekmiyor değil mi? Havaya Yok falan. Yok tamamen senin seçeceğin renk. Parçaları nasıl seçiyorsan. Bu sarı, sarı olsun demiş. Tamam efendim sarı salı diyoruz burada. Sarı Sarı salıda birazdan reklamlar hemen ardından sarı da sarı, evet. seçtiği bir şarkı daha geliyor. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Buyursunlar efendim. İyi günler efendim diyerek devam edelim isterseniz. İyi efendim? yetişemiyoruz. Nereden bahsedeceğiz? Büyük olay bir tatik 2015'e damgasını vuran bir başka haberle daha sizlerleyiz. 1999'da gösterime giren 99 99'a giren Titanic güzel değil. Değil mi? Titanic değil. Yani cesur yürekler. Cesur yürekler.com adlı internet sitesi. Stepmom. Yani omuz step moms ortak güzel bak estetik yani omuzlar, de güzel sliding doors sliding door'un böylesi mi? değil veya show shame redemption, redemption Esarete kaçış es esaretin bedeli esaretin bedeli esaretin, esaretin bedeli değil doğrusu e, yıldız savaşları bölümü has star wars bil. star wars değil mi gizli tehlike filminde phantom menace hayır phantom menace değil anakin skywalker karakterini kim canlandırıyordu çocukluğunu Hmm. Ben Phantom Menace diyorum. Sen Phantom Menace değil diyorsun. Değil Ondan değil. sonra bana soru soruyorsun. Zaten Jake Phantom Menace demedi ki. Phantom Menace olsa sen Phantom Menace saat 10'a kadar ben bunu uzatabilirim. Uzatabilirsin dersiniz. yani. Ta hiç şey. Son kim programlarda, programlarda da ha ha deyip geçme Fahri. Ya, şey, ya ha ha. Jake Lloyd Aa, çocuklar Jake Lloyd Star Wars invanı alan değil mi? Vallahi aldı mı almadı mı bilmiyorum. Yok, ben kim sorayım invanı aldı Küçük kim Anakin. Al... Küçük Anakin. <gülüyor> Melek Anakin. Melek yavrumuz Anakin'i canlandıran <gülüyor> sevgili Ekin. Sevimsiz obez. O çocuk, ee, o çocuk sevimsizdi mi? Filmde? Çok sevimsizdi. Sevimsiz. Yani koltuğunun altına gazete alsa o yaşta gitse bir yerde okusa sevimli gelmez. <gülüyor> Emekliler kahvesinde oturacak adam yani. Vallahi hakikaten şöyle. Şey bile daha sevimli ya. Bir de tomsak al. Vallahi koy ona tam yani. Yaşlı hali bile daha sevimli bu 6. histeki çocuk. Ay, de? onun yok. Ay, Onunla kıyaslama. Bunu, Bunun yanında çok ayıp ettin ya. Bunun yanında şey gibi ya. Elliot diyorsun sen de o e. çocuk yok ya. O çocuk değil ya. O çocuk Abi, mu çok, zaten. Hakikaten. Bununla karşılaştırdın. Şey People'ı demiyor evet. musun? Evet. Icedet People ya. O laf etmeyecektin oğlum. Lafın boy, boyundan büyük laf ettin. Ondan sonra gördük halini. Bunun arkadaşları şey yapıyor mu vardır ya? Akşam Icedet People'ı da çağırak mı? <gülüyor> Niye öyle ya? O Geçen de televizyonda şey vardı. Dünyalar Savaşı diye uyduruk bir filmi var ya. Orada oynayan kız var ya. Hangi? Küçük kız. Tom Cruise'un kızı olarak. Dakota bir şey. Dakota. Bir şey. Dakota. O da çok şey ya. O da bir gazete alsa koltuğunun altına. Ben çünkü çocuğu öyle hayal ediyorum. Sen o kızın bir konuşmasını dinledin mi? Şey dışında. Rol yapma dışında. Sen nerede dinledin? Yok, Ev dinledim. sohbetlerinde <gülüyor> mi? Şeyde var ya bu <gülüyor> geçen, <gülüyor> geçen makluba yapmıştı <gülüyor> Ege'ye. O, o daveti sırasında Televizyonda sohbet etme imkanı olmuş. Böyle işte talk show'lardaki falan hale orada gazete de değil altına. Tavla koy yani. Yani kendi içinde tutarlı mı antipatiklikte? Antipatiklikte şey ya bu kızın bütün antipatikliğini verebileceği bir rol olması lazım falan. Yani Antipati... Gerçi küçücük kızdan Artın... bahsediyoruz antipatikliğe ama Küçücük değil artık kocaman oldu. Oldu mu? Oldu artık, artık antipatikliğimi doya doya yaşayacağım. Dakota'ya buradan selam olsun diyor. Adeta diyorsun. bir hill <gülüyor> erişmen olacağım demiş. <gülüyor> Ay antipatik lafı da bir anda hoşuma gitti Ege. Antipati? Ee yok öyle değil ya. Böyle çok so, çok çok Fransızca geldi yani antipati. Yani iri antipati. <gülüyor> <değil mi? gülüyor> Pöti'nin tersi yeri <gülüyor> iri bunlar. <gülüyor> e, onu Hell Joel bunun için kullan. Çünkü Aynen. bir irileşti o yetişkinliğinde. Fayden. Ya bir bir tane bir yeni bir mekan açacak olan olursa bir şu kafe mafe Pöti kafeyi bir açmayı ben lütfen rica ediyorum ya yani Pöti kafe zinciri zincirler olursunuz vallahi yemin ediyorum ufkunuz açılır. Zincirler. Sırf isminizden Pütü ötürü. Pöti kafe. Pöti kafe. kafe. Nereye gidelim? Pöti kafe gidelim. Bir de benim çok değerli bir fikrim daha var yeni bir tarz anglo sakson kafenin şeyi de gel. Gelsinler. Ee, i̇sim hakkı da sende. İsim hakkı da bende. Tamam. Ve bedava. Ve bedava. Hiç, hiçbir ücret almadan. Konsepti ben anlatacağım merak etmesin. Ne olmuş Star Wars bebesine? Star Wars bebesi. Büyümüş mü? Büyümüş. 26 yaşına gelmiş. Maşallah. Koca bebesiniz. bir iblis olmuş. Amerika'da dikkatsiz e, dikkatsizce araç kullanırken. E, Yakalanmış. Polisin dur ihtarını uymamak suretiyle kaçmaya başladı. Polisen, o zannediyor filmde de çok hızlı bir pilottu diyor. o. He. Aklını si, si, si, si diye, kaçarım diye kaçarım bana. diye. Polisten kaçarken de sen ağaca çarp. Ondan sonra Jake Lloyd'un bugün çarşaf çarşaf gözaltı fotoğrafları. Gözaltına mı almış ağaca e, çarptığı ağaca için? Ağaca çarptığı için polisin dur ihtarını... iyi vurmamışlar gene. Valla iyi vurmamışlar. Amerika'da böyle şeyler oluyor Alkollü Alkollu yani. muymuş fahir? Bakayım alkollu mu? Üfletmişler mi? Üfletmişler mi? Bakayım. Açıkça çarpınca göz altına mı alınıyor ya Amerika'da? Valla fark etmez yoktur. Dubai'ye bile kaldırma şöyle hafif dokansa anında başlar, 6 aydan başlar. Neden? Çünkü kamu malı. Kamu. Tabii Amerika'da da kamu var. Amerikan kamusu. Nasıl? Amerikan ninja var. Amerikan beauty var. Neler neler. Sevgili dinciler, fark ettiniz. Ee, sinema Amerika, konuştuk. Ninja. Bir Amerika. 10 dakikadır sinema konuşuyoruz. Ee, ve Hollywood konuşuyoruz. Hollywood değil. Hollywood. Hollywood konuşuyoruz. Çok özür dilerim. Ee, siz de Abi, eğer ama... isterseniz konuşabilirsiniz. Çok zor değil anladığınız üzere konuşmak. Evet. <gülüyor> ee, saat. Bakıyoruz saatimiz tam 9 olmuş. Var mı bir esprimiz? Bir esprimiz yoktu. Bizde bir şarkı var mı ya? W diye bir şarkı var biliyor musun? Stromae. Ee, o yok galiba bizde ama... Değişik kelimeler söylüyorsunuz Fransız, Strom, Hep Stroma, Fransızca konuşuyoruz şarkı. Oktay şarkılarından biriyle bitirelim bu saat ya Oktay da bu şarkıyı çok istiyor da o yüzden Oktay bu şarkının anonsunu sen yapmak ister misin? Tamam. Tüm sevenleri mi diyeceksin? O zaman diyeceksin. tüm sevenlere bu yağmur altında tüm sevenlere Beck söylesin Bakalım ne diyorlar bu bir şey Mükemmel bir gün olacak